Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Bena Kapucu, botanitopya.gmail.com, elektronik posta adresim, aynı da Twitter ve Instagram hesaplarımda var biliyorsunuz. Beni burada takip edersiniz çok sevinirim. Sevgili dinleyiciler bugün stüdyoda yalnız değilim, çok değerli bir konum var yanımda, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü. Dan, Profesör Doktor Mehmet Sakınç. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisinizdir. İyiyiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün değerli hocam aslında coğrafi keşiflerden bahsedeceğiz. Ben burada zaman zaman kendi programımda Batı'daki keşiflerden bahsediyorum. Kaptan Kork'tan bahsediyorum. Fritz Roy'dan ve diğer keşiflerden yani Batı'nın yaptığı keşiflerden bahsediyorum. Bugün aslında biraz sizinle İslam coğrafyasındaki keşiflerden konuşmak istiyorum. O anlamdaki bilgilerimizi e, tazeleyelim diye düşündüm. E, siz programdan önceki sohbetimizde bütün bu e, keşiflerin, e, coğrafi bilgilerin bil, e, bitki biliminin aslında doğduğu yerin Anadolu olduğunu söylediniz. Bu bana çok ilginç geldi. İsterseniz bu e, Anadolu'dan başlayarak nasıl e, bir yol izlediğini konuşalım. Ne dersiniz? Ben sözü size bırakmak istiyorum. Ee, teşekkür ederim. Ee, Anadolu bugün de olduğu gibi e, geçmişte de hatta jeolojik tarihte de e, çok önemli coğrafyalardan e, biri. Ve e, Anadolu'da aslında çok dikkatli incelediğimizde özellikle Ege ve Batı Anadolu'da e, doğa bilimleriyle ...uğraşan birçok kişi olduğunu biliyoruz. Bunların kökeni İonya'ya kadar gidiyor. Hatta meşhur millet... E, ...bunlardan bir tanesi. İşte Thales'te, Anaximandros'tu... ...ve diğerleri... E, ...burada yaşamış kişiler... ...ve ilk... E, ...doğa bilimlerinin... ...daha doğrusu doğa anlayışının... E, ...doğduğu yerde... ...bizim Anadolu. Hı hı. Tabii bu... E, ...daha sonradan... Bu bilgiler olduğu yerde kalmıyor. Etrafa yayılmaya başlıyor. Ve hatta bunların e, çoğu kitaplar şeklinde oluşturuluyor. Hı -hı. Bu bilgiler e, çok yakın coğrafyalara da... ...yayılıyor içindeki bilgiler, değerli bilgiler. Bunların içinde yalnız tabii doğa bilimleri de yok. Yani o zaman işte matematikti, astronomiydi... Hı hı. E, ...biyolojiydi, işte bitkilerdi... ...hayvanlardı, hayvan kalıntıları... ...hatta fosiller dahi bu bilgilerin içinde varlar. E, ve bunlar yayılmaya başladığı zaman... ...bunlardan etkilenen ve bunları kullanan... E, ...çok önemli bir coğrafya daha var. Hı hı. Bu da e, daha güneye doğru indiğimizde... E, ...İslam'ın... Doğumaya başlamasıyla birlikte bu bilgileri kullanan e, İslam bilginleri var. Hı hı. Ve e, özellikle emevilerden sonra e, Abbasiler yani Abbasi dönemi e, nin e, bilginleri veya da coğrafyacıları hı hı. diyelim. Bunlar e, bu bilgileri kullanarak bu kitapları eldeki kitapları, ...tercüme edilerek, Arapça'ya döndürülerek ve da Farsça işte döndürülerek e, bunları kullanmaya başlıyorlar. Tabii bunların e, kullanması ki Abbasi yani İslam e, biliminde son derece önemli bir yere götürüyor İslam'ı. Ki bunların başında da coğrafi keşifler var tabii gene matematik dediğimiz gibi işte ne bileyim gök bilimleri, e, gök bilimleri astronomisi veya hı hı. işte diğer şeyler de var ama bunlardan en önemlisi coğrafya e, bilgileri geliyor ki bu e, şeylerde e, bilginlerin yani şeydeki e, İslam bilginlerinin Abbasi İslam bilginlerinin e, coğrafya konusunda yapmış olduğu birçok çalışmaları hı hı. görüyoruz. Şimdi e, burada bir önemli nokta daha var. Bu e, Abbasi e, dönemindeki din anlayışının mutezile şeyi, mezhebinden kaynaklanan... Hmm. ...yani dini bilgileri akıl ve mantık yoluyla çözme şeyi hmm. Abbasiler'de son derece etkin. Sadece bu mezheple ilgili bir... Evet, hemen, hemen mezheple hmm. ilgili. Yani hmm. bu e, bugün... yani. Biraz... İran, Ak akılcılık var, akılcılık zaten. ve mantık var. Mantık var. Yani teokratik şeyleri, düşünceleri, bilgileri, yazılı olan şeyleri akıl ve mantık yoluyla izah evet, etme. Doğadaki yansımasını görmek. Tabii belki, doğadaki değil değil yansımasını görmek istiyorlar. Bu buradan kaynaklanan bir olay. Yani bu iş Emevilerden farklı hmm, bir şekilde başka bir devam. Bakış başka yani. bir bakış açısıyla devam ediyor. Ve e, bunun üzerine özellikle işte Abdullah bin Harun Reshid. Bu e, 763-809 e, hmm. senelerinde Abbasi döneminin yani 750-1258 döneminde hmm. beşinci Sekizinci, halifesi bu. Yız, evet. e, beşinci hmm. halifesi beşinci e, son derece önemli bir kişi. Ve bunun zamanında son derece e, şey fazlalaşıyor. Yani bu tip bilgiler. Bu akıllı, mantıkla akıllı çalışma bilgisi. Ya, doğayı çözümleme analiz çözümleme, evet. evet bu dönemde son derece fazlalaşıyor. Bunların oğullarından bir tanesi Ebu Abbas el-Mamun. Ki Hı -hı. en önemli Hı -hı. kişilerden bir tanesi. Bu işte eserleri Yunanca'dan yani e, şeylerin yazmış olduğu bizim e, millette de değilim. Yani. Hı -hı. eserlerini tercüme ettirmek için büyük bir faaliyet başlatılıyor. Ve bunlar tercüme ediliyor. Tercüme edildikten Grekçeden sonra tercüme Grekçeden diyor. tercüme Hı -hı. ediliyor. Ve e, kullanılmaya başlıyor. Bunlardan mesela bir tanesi El Cahis. Bu e, 776 869'da e, kitap El hayavan, yani, e, ha, Hayvan yani hayvanlara ait hayvanlara hayvanlar ait, ait e, 38 ciltten oluşan 350 değişik hayvanı kısa hikayelerle ...sunuyor. Evet çok farklı hayvanlar var. Yani şimdi ben de sizin getirdiğiniz şeyden... ...resimlerden bakıyorum. Mesela... ...Zürafa'yı anlatmış diyeyim, evet, anlatmış. Evet. Ee, sanıyorum. Bu kitapta... bu ...hayvanlarla herhalde gözlemler var değil mi? Evet ee, tabii. tabii. Mesela bu... ...Historya malumdan ...döndürülmüş bir şey bu. Hmm. Ee, eser. Evet onu çevirmişler. Onu çevirmişler. Hmm. Hani biraz önce söyledik... E, ...bu çevirmelerin son derece önemli... ...olduğunu hmm. ve... Ee, bunun arkasından gelen gene e, ünlü bir e, kişi var Harizmi. Bu 788-850'de e, bu İslam coğrafyacısı ve e, Dünyanın Yüzü isimli bir kitabı var bunun. Hmm. Kitap Surat El Art denilen e, bu... E, Potaleminin 127-145, yine bir şey, yine bir dönemi yani çevirir, buradan alıyorlar. Hı -hı. Bunlar tipik örnekler. Bunlar gibi çok şeyler var. Ama önemli olan şey, e, yani şimdi baktığımız zaman, hani İslam denildiği vakit e, işte dindi, şuydu, buydu. Ama o Abbasidenin böyle bir dönem değil. Evet, başka yani, bir yorumlama var. Başka yani. bir yorumlama var. Akıl ve Akıl mantık, ve mantık var. var. O nedenle yapılan şeyler son derece önemli ki. Daha sonra da göreceğiz bunlar e, 1415'te e, başlayan o büyük coğrafik keşiflerin e, kökeninde hep bunlar var. Hı hı. Yani buradan hareketle daha doğrusu Bilimsel biraz önce sizin gözden. söylediğiniz gibi hı hı. Anadolu'dan başlayarak bunlara geçişten hı hı. ondan sonra tekrardan Avrupa'ya gidiş ve yayılış bunlar hep birbiri arkasına gelen asırlar boyunca süre gelen bir e, zincirin halkaları şeklinde ve sonuçlarında zaten görüyoruz biz. Hı hı. Bir de şey bu Hanifa Dinavari var demiştiniz evet, değil mi? O, evet, o da önemli evet, aslında evet. Kitap el Nebat isimli. Nebat isimli, isimli. bu, bu çok önemli, ıı, Arap önemli babası. bir Hı. şey Nebat bilimcisi Kitap el Nebat dediğiniz gibi ünlenmiş Dinavari. sekiz ciltlik bir şey var bu Arap botaniğinin babası olarak da biliniyor Hı. bu. Ve çok önemli ilk hemen hemen botanik şeylerinden bir tanesi bu. Kitaplarından bir tanesi. Evet biraz Dioscorides'in el yazmasına da benziyor. Benziyor. hem evet. o bitkileri resimleme tarzı da gene şematik bir betimleme var. Yani o zaman çünkü zaten böyle gerçekçilik şey yok. Anlayışları yok. Şematik olarak çizmiş. Muhtemelen de bu bitkilerin herhalde tıpta kullanım. Muhakkak e, o zaten var, değil mi? doğa vardır, bilimcilerin yani. hep kökeni şeye dayanır ya. Hani tıbba dayanır. Hı hı. Oradan kaynaklanırlar. Yani hı hı. özellikle bunun başında da zaten botanik vardır. Yani eski şeylere de bakarsanız yani Avrupa şeylerini işte kralın şey bahçesinde mesela hı hı. Paris'te işte tıbbi bitkilerle mesela orası başlamıştır. Hı hı. İşte ne bileyim Kew Garden'a bakarsanız hep hı hı. tıbbi yani James Cook bile onları toplayıp getirdiği vakit hep işte gittiği yerdeki ne için kullanılır o bitki, ee, onu oradan alarak bu iş için kullanılmaya başlamışlar. Hep kökeninde bir tıbbi şey vardır bunların işte kimi hastalıklara iyi gelir. Tabii o çiçek e, flüorlejumlar çiçeklerle başlar, onlar daha sonra geliyor. Evet. Evet. Evet. E, bir bir de Ibn Hurdazbih nasıl okunur? Hurdazbih bu, bu 829-12. Bu Fars coğrafyacısı... İşte bu, bu, bu ilginç Kitabül Mesalik Memalik diğer adıyla Yollar ve Ülkeler. Hmm. Şimdi bu gezginler işte tüccarların izleyici bir yol kitabı bu. Hmm. Yani gittiği yerlerde nelerle karşılaşacaklarını gezginlerin veyahut da işte o zamanlar kervanlar şunlar onlar falan var... O zaman nelerle karşılayacağımı bu kitapta gayet güzel anlatmış. Gezginler aslında bunların e, yolundan, yolundan gidiyor Giderek bu, bu, bu kitapları kullanıyorlar kitaplar. onlar da. Onlardan işte e, Hazar Denizi'nden Rusya'nın Avrupa evet, ülkesinden evet. Kuzey Afrika'ya kadar Afrika. ve İspanya'daki post, e, posta duraklarına kadar belgelenmiş. Evet be, hepsini o zamanlar e, şey yapmışlar ve coğrafya biliminin gelişiminde çok önemli bir e, yeri var. Hurdas bu yazdığı e, Yollar ve Ülkeler kitabının. <gülüyor> bu İstakri eee gele bir e, 9. ila 10. yüzyılda e, 850-980-34'lü yıllarda yaşamış e, milattan sonra İran Hı -hı. Arap İran coğrafyacısı bu. Hı -hı. Ee, gene e, Kuzey Afrika, Sicilya, Endülüs ülkesi ve Batı Asya topraklarında yaptığı gezileri bu da e, Hurdas Bey'in başka bir şeklinde yazılmış. Gene hmm. e, buradan giden kişilerin... E, Aslında bir yanında da rehberlik ediyor. Rehberlik eden bir rehber kitabı gibi, bir ne bileyim işte e, bir book gibi diyelim. Hmm. Öyle bir şey bu da. E, Tabii önemli isimlerden Alberuni var değil mi? 11. yüzyılarda... E, Evet. Semerkantlı. O, evet, evet, evet. O da bilimli öncülerinden birisi. Ee, evet, bu da e, şey, e, Pers veyahut şey, e, Uzbekistan, işte kökenli. İslam dünyasının bilim öncülerinden bir tanesi. E, bunun da doğayla birçok araştırmaları var ama bunun yanı sıra e, trigonometri, e, geometri... Ve e, coğra özellikle coğrafi keşiflerde hmm. yön bulmanın... E, yani dağın yüksekliğini ölçmek. Ölçmek, mesela. evet. Yüksel, yani e, o ya bakımdan işte, önemli bir bilgin e, şeyde. Yani e, coğrafi İslam dünya, ilgili önemli bir bilgin. bilgin hmm. e, şeyde, İslam dünyasında. Sonra 11-12. yüzyılda e, İdris'i e, bu. E, bunun ilginç... Bu e, uzak ülkelerde keyifli hikayeler anlatımı. Bunun ismi de Tabula Rogeriana diye bir şey bu. Hmm. Roger'ın kitabı deniliyor hmm. buna. Bu Roger'ın kitabı... seyahat kitabı. Seyahat gibi. kitabı gibi. Bu Latince'ye bunu çeviren de Norman Sicilya e, kralı Roger tarafından e, çevirilmiş bu kitap. E, ve aynı zamanda gene bir matematik şeyi var e, İdrisi'de. Ekvator'un çevresini hesaplama yönündeki hmm. şeyleri önemli. Yani 37 bin kilometre olduğuna göre, yüzde ha, on hatayla hmm. bir hesaplaması var. Evet, bu e, İslam coğrafyasındaki kaşiflerin tabi batıdaki kaşiflerle birleştiği noktalar da var, değil mi? Onu da anlatmışsınız. Yani bu ama daha son oluyor galiba. Onun e, evet bu batıdaki o şeye yakın olmaya başlıyor. E, şimdi 1415 coğrafi keşiflerin başlangıcı. Hı hı. Yani bu zamanlarda yani bu İslam coğrafyacıları veya da İslam gezginleri diyelim. Yani hı hı. E, doğayı kullanarak hareket edenler ve aynı zamanda yani matematiği de birleştiriyor işte astronomi de koyuyor. E, bunların yansımalarını bir müddet sonra biz şeyde göreceğiz. Coğrafi keşiflerde hı hı. göreceğiz. Yani başlayan coğrafi keşiflerde göreceğiz 1091415. Ee, şimdi bunlardan e, şey önemli olan e, coğrafi keşiflerde e, Batutadan bahsetmiştim. Ondan önce şunu, şunu şunu şu önemli. Ondan önce e, şeyden bahsetmek lazım. Masudiden bahsetmek lazım. Hmm. Bu e, gene o dönemlerde yani 10. yüzyıl 9-10. yüzyılda Al-Masudi e, Arap gemicilerin Afrika'nın doğusundaki Kamaros adalarına gittiğini hı hı. buralarda kokulu parfüm hı. çiçeklerin çok güzel koktuğu kitabını e, "Middle of Gold and Mines of Gems hı. isimli bir e, kitap gibi bir şey de anlatıyor. Bu ilk defa Abbasî döneminde bu coğrafya ve parfüm konusunda e, i̇lk, denilen ilk, bir şey ilk, ilk not, ilk evet, kayıt, ilk kayıt bunlar. Hmm, yani güzelmiş. bu e, altın çayırlar ve e, mineraller ve şey taşları. De, yarı değerli taşlar diye öyle bir kitabı var bunun. Hı hı. Ve o Afrika'nın yakınlarındaki bu adada böyle bir şeylerin bulunduğunu ve ilk ilkokulu çiçeklerle ilgili ilk bilgileri e, Masudi daha şeyde işte... Başlığı bir kırılma noktası değil mi? Tabii. Bu hepsi, hemen hemen hepsi kırılma noktası bunlar. Hemen hı hı. hemen hepsi kırılma noktası. Şimdi bundan sonra e, gelen o şimdi biraz önce sizin söylediğiniz gibi bu e, esas şeylerin başlamasına e, neden olan e, coğrafik keşiflerinin e, başlamasına neden olan maceti görüyoruz. Hı hı. Bu e, 15. yüzyıl. 15. yüzyıl artık e, biraz önce de e, söylediğimiz gibi şey yaklaşıyor. O meşhur şey var işte e, İspanya Portekiz çekişmesi. Evet evet. Dünyayı birleştikleri zaman. Dünyayı birleştikleri zaman e, bu e, Portekizler. ...şeye başladıkları vakit... ...yani keşiflere başladıkları vakit... E, ...1415... ...yılında şeyden işte... E, ...Cebeli Tarık'tan çıkıp... ...aşağıya geldikleri vakit... ...yani Afrika'nın... E, ...Ümit Burnu'na doğru inmeye Hı -hı. başladıklarında... E, ...bilmiyorum bana göre bir yani... ...araştırmalarda şey gibi gözüküyor işte... ...daha uzağa gidersek acaba başımıza ne gelir düşüncesiyle... Düz dünya mesela Düz dünya gibi öyle bir şey <gülüyor> mi algılanıyor? Öyle hmm. bir şey var... Yani bilmiyorlar çünkü hiçbir şey. Ama Hala o zaman çünkü dünyanın düz olduğu -düşünceleri. düşünceleri var. Çünkü Magellan onu ilk defa şey evet. yapacaktır. 1522'de. Sonsuz bir uçuruma evet. doğru gideceklerini evet. düşünüyorlar. Evet, düşünüyorlar. O nedenle korkuları çok büyük. Bir de yani Atlas Okyanusu'ndan çıkmışlar, Atlantik'ten boyuna gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Hmm. Bir şey yok. Evet, sonsuz, bir, sonra ufuk yani var. sonsuz evet. bir ufuk var. Bir müddet sonra zaten işte şey bu. Diaz'ın evet. adamları Ondan sonra... Portekizli miydi? Portekizli. Portekizli e, dönelim geriye, dönelim geriye. Yok işte o biraz daha gidelim, biraz daha gidelim. Herhalde isyan falan da çıkıyor. Hmm. Diyaz da yanamıyor. Ondan sonra bu korku şeyine... Ondan sonra geri dönüyorlar. Ama sonradan... E, gene Portekizli, Vasco de Gama... Bu sefer ümit burnunu dönüyor. Hmm. E, bakıyorlar ki bir şey yok... Yani Ümit buradan evet, dönüyorlar. Devam ediyor. Evet. evet. E, ondan sonra devam ediyorlar. Ondan sonra karşılarına işte şey çıkıyor orada. E, yani Hindistan işte gidecekler daha doğuya doğru. E, Macit çıkıyor. Ondan yardım alıyor. Vasco hmm. de Gama. Macit diyor ki ben sana diyor şey yaparım diyor. Abbas mıydı? E, yok. Yok. ...İbn-i Macit i̇bn e, ...ben sana şey yaparım diyor... ...Basko de Goma'ya kılavuzluk ha, yaparım, diyor. yaparım diyor. Kılavuzluk İlginç. yaparım diyor. Evet orada bir karşılaşma var orada yani. Orada bir karşılaşma var. E, çünkü şeyler oradalar zaten yani... ...Abbasi donanmaları şunlar falan... Hmm, hmm, ...oradalar hmm, onlar. Zaten hmm. gidip geliyorlar. Zaten gidiyorlar evet. Zaten gidiyorlar. Ve o da peki diyor... ...ve şey... E, ...yolculuk başlıyor ve böylece... ...Basko e, de Gama. Ee, ...ilk defa... ...Hindistan şeylerini oradaki adalara... ...ondan sonra o Endonezya tarafındaki... şu bulunan... Aslında ben hiçbir kaynakta okumadım bunu. Yani Demek ona. ki böyle bir böyle durum var. Böyle ulaşıyorlar. Ama tabii bütün mesele şu... E, ...kim daha çabuk gidecek... ...kim daha çabuk bulacak... ...yol uzun hmm. esasında. Hmm. Yani bu... E, ...batıdan doğuya doğru gitme... ...daha sonra bunu Magellan'da göreceğiz zaten... ...o... Ee, batıya giderek buraya ulaşma ben daha kısa yolu biliyorum hmm. demesi orada Peki, tabi birçok e, şeyler evet. var yani inanılmaz olaylar e, şey yapıyor ceryani diyor şimdi bundan sonra işte bu macitten sonra yani böyle bir şey olduktan sonra mahri var gene Arap denizcilerinden ee, Süleyman Almahri bu 15-16. yüzyıl ee, Güneydoğu Asya Hint Okyanusu, hmm, o, o okyanusu. onlar da onlar da gidiyorlar, onlar da gidiyorlar. Sonra 1415 işte geliyor, 1415 coğrafik keşiflerin başlangıcı. Hı hı. E, tabii bu arada, e, e, yani Batıdaki başlangıcı. E, başlangıcı 1200 tabi e, 99 değil mi Osmanlı İmparatorluğu'nun evet, evet. kuruluşu? E, tabi o kuruluyor, ondan sonra e, 1453 İstanbul'un İstanbul alınışı, Hı -hı. 1492 Amerika'nın işte Kolomb keşfi, keşfi. Ee, Hı -hı. daha sonra işte 1500'lere geldiğimizde ki işte o zaman Magellan şeye çıkacak. Hı -hı. Ama bu zamana kadar e, büyük bir şey var, e, çekişme var. Çekişme, paylaşma, paylaşma, paylaşma, paylaşma var. var. E, özellikle şeyler arasında yani İspanyollar ve Portekizler arasında. Bunu e, şeyde çok güzel görüyor, çok güzel anlatıyor Stefan Zweig Magellan kitabında. Hı. E, Portekiz ve İspanya çok şeyli e, Popa'nın, o zamanki Popa'nın e, gönlünde diyelim iyi yer etmiş bir iki ülke. Hı. Hı. Çünkü Kuzey Afrika'daki e, magribilerle olan savaşlarda bu iki ülke Popa'ya çok popalığa çok yardım ediyor. O nedenle iki sevdiği evlat gibi Hı. Portekiz ve İspanya. Fakat sonradan bunların tabi bu hareketleri başlayınca çekişmeleri, çekişmeleri başlayınca, başlayınca e, diyor ki işte Portekiz'e sen diyor şeye git doğuda kal. Sen de batı. Sen gittin. de batıya gitmişsiniz zaten. Ama Portekiz biraz İsra diyor. Ben biraz daha batıdan yer almam lazım diyor. Hı -hı. İşte daha önce konuştuğumuz gibi de işte Portekiz şeyin Brezilya'nın ...Portekizce konuşmasının nedeni o... Brezilya Duyanın şeyin içine Kavya giriyor... Için. Yani ...Portekizlilerin içine giriyor... ...fakat tabi... Kolomb'un işte gitmesi... ...yani Kolomb gidiyor ama... ...fakat Kolomb nereyi bulduğunu da farkında değil... ...ondan sonra böyle bir şey var... Ee, ...şimdi bu sırada neyi görüyoruz biz... ...bu tabi yani esas coğrafi keşifler... ...şimdi pek konumuzun biraz daha e, dışında kalıyor... Hı. Yani İslam'ın e, bu keşiflere öncülük ettiğini Hı -hı. buradan biliyoruz. Hı -hı. E, fakat e, burada daha sonra Osmanlı'nın yani 15. yüzyılda Piri Reis gibi Hı -hı. bir e, kişi ki meşhur işte Gelibolu'lu Piri Reis. Daha sonra biliyorsunuz bu 80 küsur yaşındayken idam ediliyor yani Osmanlı bunu evet, idam ediyor. Evet. Kanuni zamanında mıydı galiba herhalde? Yani onu bilmiyorum. Öyle, ben de bilmiyorum ama galiba öyleydi Hı -hı. galiba. Hı -hı. Ee, şey yapılıyor. Ee, mesela e, şeyin, e, Piriris'in haritaları, meşhur haritaları. Onların bazıları tartışmalı tabii. O konuya girmeyelim olsun. Başka bir konu o. Ee, ama e, Reis'in yanında işte korsanlık yapması. Hı -hı. E, zaten işte o sırada şu olay var. Yani e, bütün mesele baharata ulaşmak. Bu. Evet bu karanfil karabiber evet. savaşı değil mi? O evet karanfil şey ve şey karabiber savaşı. <gülüyor> e çünkü şöyle bir şey yani e, bir çuval şey karabiber e, bir altın değerinde hemen hemen evet. yani bir çuval karabibere sahip olduğunuz zaman çok zengin bir kişisiniz Avrupa'da. Yani Avrupa'nın e, lezzetsiz böyle şeyli yemeklerin işte artık ne kullanıyorlarsa o zamanlarda bilmiyorum yani et falan işte Hı -hı. onlar herhalde var tabii de. Baharatsız. Baharatsız onlar. Yani karabiberin bugün yani yaptığınız bir yemeğin üzerine serpilmesi veyahut da ne bileyim bir kimyonun işte bir ete girmesi veyahut başka bahar şeylerim Bir karanfilin yani bir şeye, içeceğe girmesi veyahut da bir aslında tatlıya girmesi. Aslında bu karanfil girmesi. ve karanfilin savaşı herhalde birçok şeyin <gülüyor> itici e, bir evet. gücü oldu. Evet, evet. evet. Çok, yani baharat, çok, savaşları baharat savaşları. Baharat çok savaşları birçok keşiflerin de bir aslında önünü açtı. Birçok keşiflerin tabii önünü açtı. Burada Osmanlı rolü neydi? Ee, Osmanlı'nın rolü şöyleydi. Ee, Osmanlı şeyi kesmek için bu e, baharatları şeye kesmek için Akdeniz'i kontrol altında tutuyor. Akdeniz'i kontrol altında tutuyor. Bunu engellemek için yani bundan kurtulmak için coğrafi keşifler yani biz başka türlü bir yere ulaşalım deyip bunu şey yapıyorlar. Ve Osmanlı buna tabii e, tam şey yapamıyor. Yani karşılık veremiyor buna. Yani Hı -hı. bunlarla birlikte bir harekete coğrafi Hı -hı. keşifler bulunamıyor. E, bulunamadığı için de e, bulunduğu yerde ne yazık ki ...şey yapıyor, yani kullanamıyor bu gücünü... ...özellikle Hı -hı. deniz gücünü kullanamıyor ve... O yüzden Osmanlı bir anda dur duraklama dönemine giriyor değil evet, mi? Evet, duraklama dönemine giriyor. Yani buna girmiş olsa herhalde... E, ...çok farklı bir yerlerde bulurdu. Yani bugün Türkiye'de öyle olur tahmin ediyorum yani. Evet hocam, son bir, bir, bir dakikamız kaldı. Konuyu anında bir toparlarsak... E, ...en son... Şöyleyden bahsetmiştiniz ee, işte Osmanlı duraklama dönemine girdiğini ve burada bütün gücün aslında e, yani batıya geçtiğini orada aydınlanmanın olduğundan bahsettik. Evet yani şunu söylemekte şunu söylenebilir yani yeni çağın başlaması yani orta çağdan yeni çağa geçen bu çok geniş anlamda yani tabii ki İstanbul'un fetrin önemli bir rolü vardır o muhakkak da. Ama e, coğrafik keşiflerinde e, bu konuda yeni bir atılım yani Avrupa'da e, ve e, şey dünyasında yani Avrupa dünyasında diyelim. E, yeni bir atılımla yeni bir ufuk açıyor her şeylere. Hı -hı. Tabii bunun arkasından gelen yalnız coğrafik keşifler tabii değil. Bu iş burada bitmiyor. Bunun arkasından bilimsel keşifler Hı -hı. başlıyor. Bu bilimsel keşifler tabii coğrafik keşiflerin Hı -hı. artık her yer bir yerde yani her yere gitmişler insanlar. Evet hocam çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, hoş e, anekdotlardan bahsettiniz. Ee, umarım başka bir programda tekrar konuşuruz. Bence sizinle konuşacağımız çok daha farklı konular olacak. Belki baş başına Magellan'ın hikayesi ve işte evet. o bitkiler ve Magellan'la ilgili bir evet. hikayeyi konuşuruz. Ee, evet. O yüzden çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Evet sevgili dinçler bugün e, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Mehmet Sakınç'la konuştuk. İslam coğrafyasındaki bilimsel keşiflerden bahsettik. E, bir daha görüşünce dek sevgiyle ve dualı kalın. Otanitopia